Jag är äldbillillighi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Ve salatüe och salamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve mensara ala nehcehi. Ve men ittebahu bi ihsanla yammidin. Amma abad. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son geçen hafta namazda elleri kaldırmanın vacib oluşu. Bununla alakalı sünnette sabit olan hadisler. Ve bu hadislerin şairleri vardı. Zaten konuya ait genel boyutu anlattık geçen derste. Uzun uza diye, tafsilatlı bir şekilde. Bu hafta bir tane hadis kaldı bu babla alakalı. Onu okuyup geçeceğiz. Diğer babının üzerine biraz daha fazla durmaya gayret edeceğiz inşallah. Bu hafta kalan son hadisi de okuyalım. Süleyman İbni Yasar'dan gelen hadisi inşallah. Süleyman İbni Yasar radıyallahu anh tal göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı tekbir alırken ellerini kandırırdı. Az önce de söylediğim gibi geçen hafta uzun uzadıya bu konudaki neredeyse icmaya ulaşan dediğimiz gibi sadece kufe ehli olan fakihler bu konuda muhalefet ettiler. İcmaya ulaşan ittifakı ilim ehlinden naklettik. Abdullah İbni Ömer'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan önce ve sonra el kaldırmasıyla alakalı hadise tekrar olsun diye söylüyorum kardeşler. Aktarmıştık hepinizin bildiği üzere bu konudaki sünnet sabittir bizim mezhebimize bizim kablimize göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey yaptığı sabit olmuşsa bizim yanımızda sahih sabit hadislerle o zaman bize onunla amel etmek nedir hükmen vaciptir çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demiştir ki sallu kema raaytumuni usalli beni nasıl namaz kılıyor iken gördü iseniz o şekilde namaz kılınız diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın neyi vardır kardeşler emri vardır. Emir bizim yanımızda vacipliği gerektirir. İbnül Kayyum'un dediği gibi birçok seleften fakihin, selefin yoluna tabi olan müteahhirinden gelen Rabbani insanların dediği gibi. Burada önemli bir noktayı açıklığa kavuşturacağım inşallah. Özellikle bu sallü kemara aytumunu usalli hadisiyle alakalı. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın. Şimdi bazı peygamberin fiilleri vardır. Bunlar takyiri ifade eder. Tahhir nedir? Tercih üzere bırakmıştır şeriat seni. İkisinden birini dilersen yapabilirsin. Mesela teşehüde oturduğumuzda gelen rivayetlerde olduğu gibi. 4-5 tane hatta 7-8 tane farklı rivayet vardır. Dua yapılan, dua ile alakalı olarak. Veyahut da rükudayken yapılan zikirler mesela. Subhane Rabbiyel Ala şeklinde de, Subhane Rabbiyel Azim şeklinde de yapılabilir. Subbuhun, Guttusun, Rabbul Melayketi Varruh gibi mesela. Şimdi bununla alakalı tahhir ifade eden, tahhir dediğim gibi iki tane seçenek arasında tercih, şeriat bizi müsemmalı bıraktığında tercih edebiliyorsak bu peygamberin bu hadisi kapsamında değerlendirilmez. Yani gene genel manada öyledir de yani bunların her ikisini de okumak vaciptir demeyiz. Kim hangisini okursa onun ecrini alır, mükafatını alır. Ama Allah Resulü ne yapmış? Ruku yapmış. Öyle mi? Ruku yapmış. Bu namazın ruknudur. Yani ramazın, namazın şartıdır. Rukuda peygamberin yaptığını yapmayan vacibi terk ettiği için namazı eksik olmuştur, batıl olmuştur deriz. O yüzden bazı noktalar vardır ki bunlar tahhir ifade eder. Tahhir yani keyfiyet. Biz oradan dilediğimiz seçilir. Ama bazı noktalar vardır ki orada seçme hakkımız. Tekbir almak mesela öyle mi? Tekbir almanın keyfiyetinde... Tekbir almakta ihtilaf var mı? Yok. Nerede ihtilaf var? Tekbirin bazı yerlerinde sadece ihtilaf var. Ama tekfir, tekbirin keyfiyetinde ihtilaf var. Yani bir rivayette omuza kadar kaldırmış, bir rivayette kulaklara kadar kaldırmış. Her ikisini yapmak da ne? Caiz. Burada da ne var? Tahiyyir var. Ama el kaldırmak sallu kemer aytumun usalli hadisi gereği vacibin gerekliliğidir. Çünkü peygamber ne demiştir? Emretmiştir. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın. O yüzden şimdi bu uzun mukaddimeyi şundan yaptım. Eğer el kaldırmak hakkında geçen hafta naklettiğimiz ittifak derecesine ulaşan rivayetler göz önüne alındığı zaman el kaldırmak hakkındaki hadislerin sahihliği ve bu noktadaki ulemanın cühdunu ve çabasını söylediğimiz gibi Ebu Bekir el Mervazi'nin İmam Bukhari'nin mustakil el kaldırma risaleleri var. Onların bu cohtunun çabasını gördükten sonra böyle büyük bir sünneti ki sadece kufferler muhalefet etmişler. Onlar da geçen hafta izah ettiğimiz gibi açık bir hadis getirmiyorlar. Muttarip olan, kesik olan, ziyade olan yani metni üzerinde ziyadeler olan ve rivayet zincirinde senedinde meçhul böyle hadisi metruk olan adamdan olduğu rivayetler getiriyorlar. Böyle bir bu kadar sabit olan hadisle böyle bir sünneti terk edip böyle bir zayıf bir şey yapışmak bizim mezhebimizden değildir. Peygamberin hadisi gereği Aleyhisselatüsselam sallu kemer ra'aytumunu usalli hadisi gereği beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz öyle namaz kılın hadisi gereği biz elleri kaldırmanın vacip olduğuna inanıyoruz. Vacibi kasten terk eden insanın namazda ne olur? Batıl olur. Vacibi kasten terk eden insanın namazı batıl olur ama vacibi insan Sehven, unutarak terk etse ne gerekir ona? Seyif secdesi gerekir. Seyif secdesi yapar. O da geçerli olur. Ama vacib insan kasıtlı terk etse namazı batıl olur. Dediğimiz gibi bu sünnetten de amel etmekten geri durmayacağız inşallah. Bu sünneti de ihya edeceğiz. Evet, diğer Hadis. Muhammed İbni Cübeyr Bin Mut'un radiyallahu anh babasından rivayet ederek şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akşam namazında Tur suresini okuduğunu işittim. Şimdi bu yeni bir bab. bu bapta İmam Malik Rahimeullah Allah Resulü'nün namazlardaki kıraatını ne kadar olduğunu anlatmak için yeni bir başlık açmış. Bu babın adı da kıraatu fil mağribi vel işe, yatsı ve akşam namazındaki kıraatın miktarı kıraat, okumanın nasıl olması gerektiği, Kur'an'dan hangi sureler okunmalıdır, toplumda malum bir şey vardır, hep bir söz ufaklıktan beri duyduğumuz akşam namazının vakti at kuyruğunu sallayana kadardır diye bir söz vardır mesela. Çok kısadır. Gerçekten de öyledir. Özellikle kışın yani öyle olur ki neredeyse 40 dakikaya falan düşer. Yarım saate düşer böyle. Yani ezan okunur siz namaza kalkana kadar bakarsınız yatsı vakti gelmiştir. O kadar yakındır akşam namazı. O yüzden burada Allah Resulü'nün kıraatı çok önemli. Bu aslında vakte de biraz işaret edecek. Yani Allah Resulü Uzun sureler mi seçmiş, kısa sureler mi seçmiş, oradan biz ne anlayacağız? Vaktin uzunluğunu veya kısalığını idrak edeceğiz. Hadise baktığımız zaman önce senedine Malik İbni Şihab'dan, İbni Şihab'ın kim olduğu defalarla geçti. Güvenilir Sıka bir ravi oldu. Zaten İmam Malik kendisinden çok hadis nakletti da. Muhammed İbni Cübeyr İbni Mut'an var. Burada yeni bir ravi. Kimdir bu? O kendisi Muhammed İbni Cübeyr İbni Mut'am İbni Adi İbni Nevfel İbni Abdümenaf İbni Qays El Kureşidir, Kureş kabilesindendir. Yüküne Ebu Sa'id, Ebu Sa'id künyesiyle de künyelenmiştir kendisi. Biz diyor onu ve babasını diyor onlar hakkında gelen faziletli haberleri kitab sahabede, sahabe kitabında diyor uzun uzadıya naklettik diyor. Muhammed İbni Cübeyr İbni Mut'am diyor. Vaktinin en alemu ahli vaktihi bin neseb ve eyyamul Arap. Arapların günlerini, adetlerini, öflerini ve nesebi o dönemde en iyi bilen insanmış. Döneminde, vaktinde, kendisi. Neden önemli? Arapların adetleri, öfleri, konuşmaları, şiirleri, sevdikleri, sevmedikleri şeyler, nesep. Neden önemli? Çünkü bunlar birçok şeye ışık tutuyor. Mesela Arapların öfleri ve adetleri, şiirleri derken Arapça'da Bir şeyin ne manaya geldiğini nereden çözmüşler? Eğer açık bir delil bulamazsalar. Arap şiirlerinde o kelimenin ne manada kullanıldığına bakarak çözmüşler mesela. Veyahut da Arapların o dönemdeki adetleri bizim için önemli ki ayet mesela hangi adeti inkar etmiş, hangi örfü inkar etmiş onu bile bilelim, öyle mi? Ayet inmiş nuzul sebebi var. Allah bir şey inkar ediyor ama o şeyi bilmemiz lazım ki İnkar da söz konusu olsun. Neyi inkar etmiş doğru telakki edilsin. Bazı örfler var Allah olduğu üzere bırakmış mesela o kavme. Dokunmamış onların bazı adetlerine. Mesela keler yemeği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kendisine e, kerih, yani kerih görmesi, sevmemesi gibi. Haram mı? Değil. Helal. Ya bu O dönemde Arapların bir örfü. Allah onları zorlamıyor illa keler yiyeceksiniz diye. Emretmiyor mübah kılmış. Takhir var. İsteyen yer isteyen yemez. Allah Azze ve Celle buna benzer bazı örfler, adetler var. Bunları Allah dokunmamış, karışmamış. Ama bazı örfler var. Mesela zihar yapmak gibi. Nedir zihar? Arapça zahar bir adamın sırtı demektir. O zamanki zihar da Arapların kadınlarına kızdıkları zaman senin sırtın anamın sırtı gibi olsun diyerekten hanımlarına artık kendilerine haram kılmalarıdır. Bu o dönemin batıl bir adetiydi. Veya o dönemde Araplar bir kadın öldüğü, yani bir kadının kocası öldüğü zaman kadın mesela zengin, mal varlığı kalmış ona. Giderdiler onun çadırına, bezine atardılar. Erkeklerden ilk kim atarsa o kadın onun olurdu. Böyle adetleri vardı Arapların. Gene o dönemde Arapların batıl adetlerinden mesela bir kadınla 5-6 tane erkek bir oluyorlar. Kimden benim çocuğum oldu dersen kadın o kadın o adamla evleniyordu. Böyle saçma sapan, batıl, İslam'a uygun olmayan adetleri de vardı. Allah bunları yasakladı. Hep bunlar o yüzden o manada önemli şeylerdi. Bu Said de Allah rahmet etsin ondan razı olsun. Bu konuda çok bilgili. Babasından bu konuda çok ilim almış. Babası sahabenin büyüklerinden bir gün kendisi Abdülmelik İbni Mervan'ın yanına giriyor. Kim Abdülmelik İbni Mervan? O dönemin halifesi. Haccacın halifesi daha doğrusu. Haccac'a o kadar katliama emir veren yani git buralar toparla diye. Çünkü o dönemde Abdullah İbn-i Medine'de bir devleti var. Abdülmelik İbn-i Mervan'ın Şam'da bir devleti var. Müslümanların üç tane devleti var o dönemde. Herkes bir yere toparlanmış. Herkes bir bayrağın altında. Herkes devlet iddia ediyor. O dönemde haccaç bayağı kan döküyor. Tabi tek bir bayrak etrafına topluyor o zaman. Biraz zulmü var. Hatta seleften tekfir edenler var haccaçı ama haccaçın İslam'a yaptığı hizmetler de var. Mesela Kur'an'ı ilk harekeye koyduran haccaçtır mesela. Bugün okuduğumuz o harekeli Kur'an'a Normalde hareketsizdir. İlk harekeyi koyduran Haccaç'tır. Haccaç ibni Yusuf'tur mesela. Gene kendisi Kur'an hafızıdır. Normalde çocuklara Kur'an ezberlettiren bir öğretmendir asıl itibariyle. Onu zaten bu kadar zalim eden de bir gün çocuklara eğitim veriyorken bir tane askerin gelip askerlik gücünü kullanıp ona zulmen tokat atmasıdır yani. Ona öfkelendiği için kendisi de asker olup milletten intikam almıştır. O yüzden çok kafa kesmiştir. O zulümlerle de olsa bir şekilde Müslümanlar tek bir bayrak etrafında toplamış, Müslümanlar tek bir bayrak etrafında olmuşlar. Halife olarak da Abdülmelik İbni Mervan'a beyat etmiş, onun etrafında toplamış insanları. Abdülmelik İbni Mervan da Emevi halifelerinden, ilklerindendir. İşte bir gün kendisi Ebu Said, Abdülmelik İbni Mervan'ın yanına giriyor. Ona diyor ki, ey Ebu Said diyor, biz diyor, sizinle beraber diyor. Abdü Şems onlar Kureyş'in Abdü yani güneşin kulları o dönemde biliyorsunuz birçok şirkin çeşidi vardı bu tarz isimler kullanıyordular kendilerine biz Hilfıl Fudul'da değil miydik diye sormuş o da demiş Müminler Emiri daha iyi bilir yani bu meseleyi o da ona dem Abdül de ona diyor ki ardından bana haber ver ey Ebu Sa'id diyor yani biz o Hilfıl Fudul'da var mıydı bizim babalar bizim aşiret yok muydu o da diyor ey Müminler Emiri hayır Biz ve siz ondan çıkmıştık dedi yani. Tabii o dönemde Hılf-ı Fudul odası daha sonra diyor Abdülmelik Nümarvan doğru söyledim. Böyle bir kısanakedilmiş. Hılf-ı Fudul faziletli insanların toplandığı bir birliktir. Tabii herkes icabet etmedi o zaman. Kureş ailelerinden, Kureş aşiretlerinden bazı şerefli insanlar ona dahil oldular. Onlar silahla da olsa, kuvvetle de olsa mazlumun hakkını zalimden alıp mazluma iade etmek üzere sözleştiler hıfı fudul meclisini kurdular. Allah Resulü diyor İslam'da olsam yani peygamberlik geldikten sonra bugün olsa gene ona katılırım. Bu da şunun delilidir. Müslüman kâfirlerle beraber bazen maslahat gereği, maslahat gereği İslam'ın izin verdiği mübah işlerde ortaklık kurabilir. Hayır adına, zulmü defetmek adına. Çünkü insanlar kâfir olabilirler ama adalet ve zulüm gibi kavramların bazı noktalarını bilebilirler herkes. Birinin birinin malını haksız yere almasının zulüm olduğunu bilir. Kafir de olsa Müslüman da olsa herkes bunu bilir. Bunun adalet olduğunu da herkes bilir. Yani şimdi bazıları diyor kafir adaleti nereden bilsin şeriatı biliyor. Yerinde doğru bir söz. Kafir şeriatı bilmediği için adaleti bilemez ama her konuda değil. Adalet miras taksim ederken erkeğe iki pay kadına bir pay olmasıdır. Adalet budur Müslümanın katında. Çünkü Allah böyle öğretmiştir. Adalet Hırsızlık yapan elinin kesilmesidir. Adalet, zina zinaden evliliğinin taşlanıp gömülmesidir, öldürülmesidir. Bunlar evet bunları kafir bilemez. Bu bablarda adaletin ne olduğunu bilemez ama yalan söylemenin, birinin malını zulmen, haksız yere almanın bunların haram olduğunu, bunların zulüm olduğunu, adaletin zıttı olduğunu kafir Müslüman herkes ne yapabilir? Müşahede edebilir. Bunu bilmek için şeriata ihtiyaç yoktur. Zaten bu Fıkıh bablarında alimlerin kafirin şahadeti kabul olur mu diye işledikleri babda uzun uzadı anlattıkları şeydir şartlarla karinelerle zaruret halinde kafirlerin şahitlikleri de İslam mahkemesinde kabul edilir Nitekim Abdullah ibn Mesud kabul etmiştir Abdullah ibn Abbas bazı vakalar naklediyor İbnül Kayim Turukülükemiyek adlı kitabında bazı yaşanan olaylarda hak taksim ederken mal taksim ederken kafirlerin şahitliğini kabul etmişler kardeşler. Muhammed İbn-i Cübel Mut'am Ömer İbn-i Abdülaz'in hilafeti döneminde Hicri 100. yılda e, vefat etmiş kendisi. Allah rahmet etsin. Medine'de vefat etmiş. 96 yaşına kadar e, yaşamış kendisi e, hadisin ravilerinden. Bu hadiste şimdi şöyle bir önemli fıkıh var, önemli bir nokta var. Akşam namazının vakti aslında çok da kısa değil. Yani vaktinde biraz genişlik var çünkü Tur suresi Kur'an'ın çok böyle uzun surelerinden değildir ama çok kısa böyle yarım sayfa, beş satır, altı satır bir surede değildir. Dolayısıyla Tur suresini okuyacak kadar vakit varsa ki Allah Resulü'nün kıraatı nasıldı hatırlayın. Elhamdülillahi rabbil alemin dururdu. Arrahmanirrahim. Ta ki manayı tefekkür edene kadar, fehm edene kadar... مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ Hep böyle tane tane. Zamm-ı sureyi okurken de aynıydı. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm ne yapardı? Zamm-ı sureyi okurken de tane tane her ayetin üzerinde durarak okurdu. Şimdi böyle bir kıraatla okuduğunuz zaman kısa bir sure okusanız dahi ne olacaktır? İster istemez vakit uzayacaktır. Bu da vaktin çok böyle birilerinin abarttığı kadar çok da dar olduğunu göstermemektedir. Zaten vaktin ne olduğunu vakti anlatırken izah etmiştik. Neydi akşam namazının giriş vakti? Güneşin artık ufukta tamamen yok olmasıyla beraber e, gökteki karartının gökteki karartının kırmızı şafağın gökte çıkmasıyla beraber yatsı namazı vaktinin girişiydi. Bu iki vakit arası artık 40 dakikaysa 40 dakika, 1,5 saatse 1,5 saat. Çünkü yaz ve kış dönemlerinde bunlar değişir. Biliyorsunuz yazın günler uzar, kışın günler kısadır. O yüzden yazın Akşam namazının vakti uzun olacaktır ki belki de Allah Resulü bu Tur suresini okuduğu zaman, kıratı geniş tuttuğu zaman Allah Resulü yazın namaz kıldırıyordu. Kışın vakit biraz daha dar. Orada daha kısa sureler seçmiş. Çünkü şimdi rivayetler aktaracağım. Allah Resulü'nden mesela akşam namazında Safat suresini okuduğu rivayet edilmiş. Safat suresi de 4.30-5 sayfa yanlış hatırlamıyorsam. Yasin suresinden hemen sonra yaklaşık Yasin suresi 6 sayfa yaklaşık onun kadar tam 6 sayfa olmasa da yaklaşık o kadar mesela akşam namazında Safat suresi gibi bir sureyi okumuş mesela başka bir rivayette veya Duhan suresini okumuş o da 1-1.5 sayfa öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam Duhan suresi de başka bir rivayette onu okumuş bu biraz daha kısa Safat suresinden diğer surelerde başka bir rivayette bir sayfa bile değil bu okudu bir sayfadan bile az bir suredir. Ala suresi. Başka bir rivayette Vettini ve Zeytunu okumuş sadece Allah Resulü. Bu da üç satır bir sure. Kısa surelerden bir tanesi. Başka bir rivayette Felak nasıl okumuş mesela akşam namazında Allah Resulü. Başka bir rivayette Mürselat suresini okumuş. Mürselat suresi de iki üç sayfa bir sure bir suredir. Dediğimiz gibi İbn Abdülber diyor ki biz burada daha çok rivayetleri de saymak istemiyoruz. Farklı rivayetler de var. Az ilerisinde Bir söz daha söylüyor. Biraz daha ileride diyor ki bazı alimler bazı sözler naklettiler. Mesela şu sureyi okumak müstahaptır. Bu sureyi okumak müstahaptır. Akşam namazında, yatsı namazında. Bunlar hep kendilerinin güzel gördüğü müstahap olan şeylerdi. Müstahap güzel demektir. Yoksa onları okumak vacip değildir dedi İbni Abdülber. Bu konuda alimlerden bazı kaviller görebilirsiniz kardeşler. İlim ehli özellikle akşam namazında bu rivayetlerin hepsine bakılırsa Kısa surelerin akşam namazında tercih edilmesini ittifakla beraber müstahap görmüşlerdir kardeşler. Çünkü bu alimlerin şu hadisten delil çıkardığı şeydir. Özellikle Allah Resulü Men emmen fel fel Kim topluma, insanlara, genele namaz kıldırıyorsa namazını hafif tutsun, kısa tutsun. Neden? Onlarda hasta vardır, onlarda yaşlı vardır, insan vardır, idrarını tutamıyordur, insan vardır, kadın gelir. İslam devletinde emniyetin olduğu yerde Müslümanların mescitlerine kadınlar da namaz için çıkabilirler. Namaza geldiğinde kadının çocuğu durmuyor olabilir. Ki Allah Resulü bir gün namazını bu yüzden kısaltmıştır, kısa tutmuştur. Sırf kadının çocuğu ağlıyor, annedir, merhamet eder, namazda huşusu gider, çocuk çok ağlamasın diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazını kısaltmıştır. Buna dair rivayetler vardır. O yüzden kim insanların insanlara namaz kıldırırsa insanların halini gözetmelidir. Tabi hani bunun bir ölçüsü olması lazım. Yani şöyle bugünkü algılandığı gibi de değil yani başlıyor eliflem yem kitabı leme fi hudel muttakin Allahu ekber. Yani öyle yapan imamlar mesela biliyordum ben. Nasıl olsa ikisi de bir satır da olsa ayet. Normalde 4 satır 5 satır o Bakara suresinin girişi ilk satırları. 4-5 satır. Adam o 4-5 satırdan 5 4 rekat namaz kılıyor mesela. Her rekatta bir tane satır okuyor. Bitiriyor, kaldığı yerden devam ediyor. Hani insanların rızasını gözeteceğiz diye de Allah'ı gazaplandıramayız. Dediğim gibi onun bir ölçüsü var hikmetli. Ne insanları daraltacak kadar ne de böyle namazı affedersin bir görevimiz vardı üzerimizden attık gibi bir algıyla da çarçabuk bitirecek şekilde yapmamamız lazım. Ibn Abdülber diyor ki Elhamdülillahi lezhi ce'ale fi dinina sa'aten ve yusran ve la şerike lehu O Allah hamdu senalar olsun övgü o Allah olsun ki Bizim dinimizi bizim şeriatımızı kolaylık genişlik hafiflik kılmıştır Onun hiçbir ortağı yoktur Her zaman söylediğimiz gibi din aslında kolaydır Cahillerin cehaleti ne yapar dini zorlaştırır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahibi hadiste diyor ki vü'istu bi semahat hanefiye ben müsemmahalı müsemmahalı yani genişlik olan bir haniflik ile gönderildim. Allah Resulü fıkh'ta bize genişlik ile gelmiştir dediğimiz gibi daha önce bu konuyu da uzun uzadıya ne yapmıştık izah etmiştik Şurada bir hadis var onu almam. Bu bapta İmam Malik bir tane de hadis naklediyor. Gene İbn-i O da Ubeydullah i̇bn Abdullah. O da i̇bn Abbas'tan. Ennehu kal inne Ummul Fadl bintul Harif semiatuhu ve huve yakra. Ben diyor e, Haris'in kızı Ummul Fadl'dan. Faziletin annesinden. Şunu işittim ki o Mürselat suresini okuyordu. Fekalet ya beni.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 Abdullah İbn Abbas'ın annesidir. Ona böyle lakap verilmiştir. Ümmü'l Fadıl denmesinin sebebi faziletin annesi demektir manası. İbn Abbas gibi alim, fakih, hayırlı fazilet sahibi birini doğurduğu için ona bu lakap verilmiştir. Gerçek adı Lubabe'dir. Gerçek adı Lubabe'dir. Eee Ümmü'l Fadıl diye dediğimiz gibi künyelenmiştir. Kendisi Memune'nin kız kardeşidir. Memune kimdir? Peygamberimizin eşi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eşlerinden biri meymune annemizin kız kardeşidir İbn Abbas'ın an annesi. Onunla alakalı da diyor biz kitabu sahabede kitabın nisa var kadın sahabeler kitabı var orada diyor kendisi hakkında uzun uzadıya hayırlardan bahsettik diyor. Bu ve buna benzer birçok hadiste diyor akşam namazında mürselat ve benzeri bazı sureleri okumak caiz olduğu anlaşılmıştır diyor ve az önce söylediğim sözü naklediyor Bu tarz bazı surelerin okunmasını tavsiye eden alim sözleri vardır. Bunlar hep müstehaplıktır yoksa vaciplik değildir diyor İbn Abdilber. Evet. Evet, Bera İbn Azib hakis. Berâ İbn Aziz Ber İbni Azizib, radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yatsı namazını kıldım. Namazda Tin suresini okudu. Bu da Bereyb Nazib'in rivayet ettiği hadis ki hadis bukhari Müslim hadisi, İmam Malik Muvattas'ına bu hadisi almış. Bukhari ve Müslim hadisin sıhhatinde ittifak etmişler. Ee, hadisin Malik'in zafiyetlerinden hiçbirisi hadisin bu senedinde ne yapmamışlar. Kardeşler e, ihtilaf etmemişler, metninde de etmemişler. Sadece bir tane ziyade lafız var. O ziyade lafızta da diyor ki ve ma semitu ahsene saltan minhu sallallahu aleyhi ve Peygamberin o Kur'an okuyuşunu dinlediğim aleyhissalatü vesselamın sesinden daha güzel bir ses görmedim diyor. O Tin ve, ve Tini ve Zeytun suresini okurken o kadar güzel okudu ki Allah Resulü ben ömrümde öyle güzel bir ses duymadım diyor sahabe. Bunu da İmam Malik Kur'an okurken sesi güzelleştirmek babında da ne yapmış rivayet etmiş bu ziyade lafzı beraberinde. E, bu hadisten anlaşılan şudur. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yatsı namazı gibi bir namazda, öyle mi? Işe yatsı namazıdır. Yatsı namazı gibi bir namazda Vettini ve Zeytun gibi kısa bir sureyi de okumuştur. Yeri gelmiştir uzun okumuştur. Yeri gelmiştir kısa okumuştur. Bunlar hep halin ihtiyacına göre, vaktin zaruretine, gerekliliğine göre Allah Resulü'nün yaptığı Aleyhisselatü Vesselam tasarruflardır. Bazen mesela Abdullah İbni Mesut'un naklettiği rivayetlerde Çok uzattığını, dört beş yüz okuduğunu ki her yüz yirmi sayfadır öyle değil mi? Her yüz yirmi sayfadır. Dört yüz'e kadar, seksen sayfaya, yüz sayfaya kadar okuduğu namazlar olmuştur. Özellikle gece namazında uzatmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama özellikle insanlara kıldırıyorken onlar arasında onlar arasında zayıf, hasta olacağını gözettiği için bazen kısa tutmuştur işleri sebebiyle. Biliyorsunuz daha önce izah ettik bu konuyu. Yatsı namazından sonra gereksiz yere oturmak, dünyevi mübah işlerle altını çiziyorum. Dünyevi mübah işlerle ilgilenmek mekruh sayılmıştır. Zaten haramlarla ilgilenmek zaten haramdır. Ama yatsı namazından sonra insan eğer gerçekten çok zaruri bir ihtiyacı yoksa ki Allah Resulü Ebubekir ve Ömerle ümmetin, cemaatin işlerini istişare etmek haricinde yatsı namazından sonra oturup konuşmamıştır. Konuştuğu zaman da Ebubekir ve Ömerle beraber Cemai sıkıntıları, cemai problemleri, cemai ihtiyaçları, insanların dinin gerekliliğini istişare edeceği zaman oturmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun haricinde uymuştur. Burada da büyük ihtimal Allah Resulü'nün bir zarureti vardır. İhtimaldir ki bir zaruret olduğu için bu kadar yatsı namazı gibi bir namazda kısa tutmuştur. Yoksa kısa tutması vakti kısalığı değildir. Biliyorsunuz yatsı namazının vakti en geniş vakitlerden, namaz vakitlerinden biridir. Burada e, İbn Abdülber bazı noktaları açmış. Onlardan bir tanesi de Fatiha okumayanın namazı yoktur. Bu hadisten diyor sadece Fatiha da okusa bir adam, zammı sürü okumasa onun namazı makbuldür demiş. Bu zaten Cumhur'un üzerinde olduğu görüştü. Cumhur'a göre Fatiha okumak yeterlidir. Fatiha namazın vacibidir. Bu vacip yerine geldiği zaman o yüzden mesela bir imam namazda, Namaz kıldırıyorken Zammül sureyi yanlış okusa seyhif gerekmez mesela. Arkadan düzeltilir ama oldu adam yanlış okudu. Sonradan biri hatırlattı ki bu adam burayı yanlış okudu. O namazın zaten vacibi olmadığı için ona seyhif gerekmez. O nedir? Müstehap kısmıdır. Yani ne kadar okursanız o kadar ecrini alırsınız. Çünkü namazın vacibi dediğim gibi ümmül kitap olan, kitabın anası olan nedir o? Fatiha'dır. i̇bn Abdilber bu noktayı birazcık ne yapmıştır? Açmıştır kardeşler. Evet diğer bab inşallah onu alalım. Ali İbni Ebu Talip radiyallahu anh ta göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekleri ipek elbise giymeyi, altın yüzük kullanmayı ve rükuda Kur'an okumayı yasakladı. Evet. Şimdi bu babın adı Babul Amel fil Kıra'a. Kıraatta amel babı diye İmam Malik açmış. Bugünkü son hadisimiz olacak inşallah. Bununla şerh edip bitireceğiz Allah nasip ederse. Bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç tane şeyden nehyetmiş. Bir tanesi erkeklerin ipek elbise giymesi meselesidir. Bu şeriatın hikmetlerinden bir tanesidir. Çünkü daha sonra tıp ve bilimin araştırmaları neticesinde ipek kumaşın Erkek vücudunda kadın hormonu salgısını arttırdığını müşahede etmiştir tıp insanları, bilim adamları. Aynı şekilde burada altın yüzük takmak. Sadece yüzük burada ibret olan yüzük değildir. Altın kolye, altın bileklik. Yani erkeğin takı olarak takabileceği vücuduna her türlü altın şey de yasaklanmıştır. Çünkü gene altın da kadınlık hormon salgısını vücutta tetikleyen, arttıran dış etkenlerden, unsurlardan bir tanesidir. Ve rükudayken Kur'an okumak. Yani bu şunu ifade eder. Rükude ve secdedeyken biz Kur'an ayetlerini okumaktan nehyolun. O zaman şöyle bir soru çıkabilir ortaya. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bazı dualar var. Rabbene azalemne enfusene ve illem takfirlene ve tarhamne ve nekunenne minel khasirin. Adem ile Havva'nın yaptığı gibi. İşte bu Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Adem'le Havva'dan naklettiği sözler. Bunu okumak caiz değil mi? Bu dua kastıyla okumak caizdir. O zaman kıraat sayılmaz. Ama ayeti olduğu gibi okursa insan yani kıraat olarak okursa o zaman peygamberin nehyetmiş olduğu bir şey yapmış olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bu ipek elbise giymenin, e, ipek elbise giymenin erkeğe haram olduğuna dair icma vardır ümmet arasında. Aynı şekilde icma vardır ki altın yüzük takmak, altın kolyeler ve takılar takmak kadına icmayla icmayla helaldir. Bu hadisin zahirini alarak özellikle son meşhurlardan Elbani demiştir ki kadının da takması haramdır demiştir. Yani burada bu çok, çok çok şaz bir görüştür yani. Yani sonraki böyle birkaç tane böyle şaz olmayı, muhalif olmayı seven garip adamın dışında kimse söylememiştir. Bunlar Allah'ın kadınlara helal kıldığı ziynetlerdendir. Erkeklere altının yasak kılınmasının hikmeti az önce söylediğimiz gibi erkeğin hormonal dengesini bozmasıdır. Bu zaten kadınlık hormonunun kadında salgılanması olması gereken bir şeydir. Şeriatın emrettiği bir şeydir. Kadının süslenmesi, güzelleşmesi bunlar şeriatın kadına emrettiği şeylerdir. Tabii ki kocasına yani yabancı erkeklere karşı değil. Çünkü Kocasından başkasına süslenen kadını Allah lanet etsin diye hadis-i şerif var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen. Dediğimiz gibi bu konuda icma vardır. Ee, icma olduktan sonra hilva ve akdehli bir şey icma ettikten sonra muhalefet eden kim olursa olsun onların muhalefetlerinin çok da kıymeti değeri yoktur. Bunlar şaz ihtilaflardır. Dediğimiz gibi bu konuda icma vardır. Burada kalacağız inşallah haftaya kaldığımız hadisten devam edelim inşallah. Sözlerinizde bir güzellik varsa Allah ve Resul'ün güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alamin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illan teslafurke ve tuğbilike.